Allah'u azze ve anzelnahu fi emrin azim. Gönülleri nuru iman ile menevver olan Allah'ın sevgili kulları ve Resulullah'ın kıymetli ümmetleri Hakk'ın cennetine talip rızasına rağib. Cemal'ine aşık olan müminler Allah insanları derece derece halkettiği gibi günleri de derece derece halk etmiştir. Efendim günler her gün Allah'ın günüdür. Farkı yok denilemez. İnsanlar derece derece halk olduğu gibi günlerde derece derece halk olmuştur. İnsanların bazıları akıllı, bazıları güzel, bazıları çalışkan, bazıları tembel olduğu gibi günler de böyledir. Seyyid-ül Eyyam Cuma günüdür. Kur'an'ın müzül ettiği gece Leyla-i Kadir'dir. Mühim gecelerlerdir. Hazreti Ali keramallahu ve celle'nin mahdumu, Resulullah Efendimiz'in kıymetli hafidi yani torunu Hz. İmam Hasan diyor ki, senede dört gece vardır, bu dört gece ve Cenab-ı Hakk'ın rahmeti insanlar üzerine şiddetle yağar. Tabi bundan istifadesini etmek bilenler bundan istifade ederler ve illa gaflet uykusunda uyuyanlar, yaşayan ölüler bundan istifade edemez. Allah çünkü kafirleri yaşayan ölü diye tabir ediyor Kur'an-ı Müminler haydır. Müminler diridir yani. Haydır diri demek. Onun için Cenab-ı Allah Sure-i Yasin'de kana hayyen biz dirileri korkuturuz. Dirilere müjde veririz. Kafirler ölüm ahididir. Yaşayan ölüler gibi. Ve uykuda onlar, kafet duygusunda kafaları teneşek vurdu vaktta kafaları teneşek vurduyunca uyanacaklardır. Onun için Cenab-ı Peygamber gene kulun nasaymun ve intebahu. Bütün insanlar uykudadır. Ne vakit ölürler o vakit uykudan uyanırlar diyor Peygamberimiz. Şimdi İmam-ı Hasan yani Cenab-ı Peygamber'in torunu Hazreti Ali'nin Mahdû-u Mükerrem'i Arş'ın küpeleri Hasan ile Hüseyin. Aleyhisselam Arş'ın küpeleri. Hazreti Hasan diyor ki ben babamdan içtim babam da dedemden haber verdi. Senede dört gece vardır bu gecelerde Hakk'ın rahmeti galyan eder, taşar, coşar ve arif olanlar bu gece istifa ederler. Allah'ın rahmetine Bu Buna hangi gecelerdir? Recep Ay'ın birinci akşamı. Recep Ay'ın, Aradi Recep Ay'ın birinci gecesi. Bir. İki, Şaban-ı Şerif'in on beşi. İki, Berat gecesi. Yani yarın değil öbür gün akşamı Berat gecesi. Bu gecede böyledir. Üç, Ramazan bayramı gecesi. Yani ertesi gün bayram olacak ona Ramazan bayramı gecesi derler. Dördüncüsü Kurban bayramı gecesi. Kurban Bayramı'nın arifesini bayrama bağlayan gece. Bunlar çok mühim gecelerdir. Ondan gayri Kitabullah ile işaret olunan geceler vardır. Mesela leyla Miraç yahut leyla Kadir, işte Sübhaniylezi Esra ile, diğeri de İna enzelnahu fi'li Kadir ile ilanlı geceler vardır. Fakat bu dört gece çok mühimdir, en mühimlerdendir. İşte dediğim gibi derece adı üzerinde yazıldığı için her şey bunlarda derece ile mühim gecelerde mühtanesidir. Hatta haydar i Kerrar, saki -i Kevser, İmam Ali Kerrammallahu ve şey buyuruyor ki, siz berat günü oruçlu gecesini de salat ile geçiriniz, namaz ile yani. iddia ediniz diyor. Sakın gaflet etmeyiniz. 50 sene yaşayan adam yaşını 12 çıkaracak, 38 sene kandil görür yani. Yani berata yetişir, 38 berat gecesine yetişir. Sayılı hepsi aşağı. 60 sene yaşayan bir kimse, 12 sene çıkarırsak 48 tarak kandil, veat kandiline yetişir. 48, 96 bayram görür. 48 Ramazan görür. Sayılı hepsi. Ömrün de böyle sayılı. Ömürse elen değildir. Sayılandır. Nefes sayısıyla. Onun için nefesini hevaya, nefesini gaflete verme. Her nefeste Allah'a zikreyle. Dilin Allah'lı, göğünün Allah'lı olsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den vereceğim... Bu mana sıkın zannetme. Kur'an'ın manasını hemen vermekle bitirdik. Deryadan, denizden bir katır olarak söyleyeceğiz. Hamim, Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden bir isim. Yahut Allah-u ve Teala Hazretlerinin ismi azamından bir isimdir. Vel kitabil mübin. Allah kitab-ı mübine yemin ediyor. Kitab-ı nedir? Kur'an-ı Kerim. Mektubu Rabbani, Allah'ın mektubu olan Kur'an-ı Kerim, kitab-ı kerimdir ve kitab-ı mübindir. Allah kelamıdır. Şek ve şüphe mahalli yoktur. Şek ve şüphe edenler kendi kafalarından şek ve şüphe üretmedirler. Yavut anlamaz cehlinden. Allah'tan korkanlar için hidayet edicidir. Yani Allah'tan korkanlara söyler Kur'an. Allah'tan korkanlar, Allah sevgisini bilenler, Allah'ta yok olanlar Kur'an'dan lezzet duyarlar. Bir adam Kur'an-ı Kerim'i işittiği vakitte ya manasını sıkılırsan, bilsin ki hasta. Hastaya baltattırırsan, Tatlı bal acı gelir hastaya. Neden? Çünkü mizacı bozuktur. Onun için kim ki muttakidir Allah'tan korkar, kim ki Allah'a sever, Allah da yok olmuştur, Allah'tan geldiğini ve Allah'a gideceğini düşünür, bu kimseye Kur'an söyler. Kur'an buna lezzet verir, zevk verir, hidayet verir, fet verir, necat verir. Şifadır müminler Kur'an. Onun Allah Kur'an-ı Kerim birçok yerinde Kur'an'ın şifa olduğunu söylüyor. Bedmundezilü bil Kur'an mahve şifa ü rahmetül mü'minine. Müminlere hem rahmet hem de şifadır. Her şeyini Kur'an'da bulabilirsin. Derdine her davayı Kur'an'da bulabilirsin. Mutlaka Kur'an'ı okuyacaksın, okuman lazım. Eğer burada okumazsan, kabirde sana Kur'an'ı okutacaklar melekler. Kabirdeki ahval budur. Kur'an'ı okumayanlara melekler Kur'an'ı mutlaka kabirde okutacaklardır. Kabirlerinde de insanlar derecelerle yatar. Şehitler arşın tahtında, arş- ala'nın tahtında Yeşil kuşlar şeklinde Nuhdan kandiller içindedir makamları, şehitleri. Allah için şehit olanlar yani. Muharebede ilahi kelimetullah için. Kanını, canını vermiş. Gaziler kabirlerinde merzah aleminde yani beyaz ve itek sedirler üzerinde otururlar ve cenneti seyrederler. Ey efendi bu sana çaka gelmesin, hikaye gelmesin. Yarın sen de ben de bu aleme gireceğiz yani. Tek yaklaştı. Yüngürüm ediyor. Gencim deme, biz de gençtik. Ölenler de gençtiler. Hani padişahlar, hani krallar, hani orduların var diyenler, hani İskenderler, hani Daralar, hani Enarab-ı Ala diyen firavunlar ne oldular soruyorum sana. Dünya gelip geçişidir. Camiye geldiğin bir saat olup buradan gideceğin gibi bu aleme geldin, bir miktar burada oturacaksın ve çıkıp gideceksin. Ama 50 sene, 60 sene, 70 sene bu kadar. Onun için nefesinin sayılı, ömrün sayılı, günün sayılıdır. Hiç boşuna nefsini hevaya tüketme. Daim Allah ahire ol ki iki cihanda aziz olasın. Gündüler Allah'la olursa iki cihanda aziz olursun. Allah senin hem dünyada hem ahirete desteği olur. Allah hiçbir kuluna vazgeçmez. Ne kadar günahın olursa olsun, Allah dersen, Allah'a rücu edersen, tövbe edersen Allah günahlarını affedecektir. Ancak şirkten başkasını Allah affetmez. Allah aşkına koşma. Bu şirkinde gene kademesi vardır, derecati vardır. Bu kadar söyledik bir Kâbî. Ben kitab Kitabı ı yemin ederim diyor. Kim diyor bunu biliyor musun? Söyleyen kim bu? Kitabı ı yemin eden kimdir? Yerin göğünün sahibi, bilinen ve bilinen alemlerin maliki ve bu kainatı, yıldızını, ayını, aylarını, güneşlerini, bildiğimiz ilimleri, bilmediğimiz alemleri halk eden Allah diyor ki Kitabı Mübi'ne yemin ederim. Allah Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü. Allah Kur'an-ı Mübi'ne yemin ediyor. Allah Celle Celaluhu Hazretleri. اِنَّا اَنزَلْنَاهُمْ فِي لَيْتِ مُبَارَكَتٍ biz bir mübarek kişi de Kur'an'ı indirdik. Ara rivayetin ümür levh leh mahfuz'a Leyli-i levh leh mahfuzdan sema-i Dünya'ya Kadir indirilmiştir Kur'an-ı Kerim. Ve fiha yufraki külli hakim Kur'an'da her şey var. Kur'an'da her şey var. Yaşla kuru var. Benim konuşacağım, senin dinleyeceğin, senin orada oturacağın, benim buraya çıkacağım, o da var Kur'an-ı Kerim'de. Gözünü açıp kapaman da Kur'an'da var. Anlayana göre, bilene, görene, körene. Bilin böyle. Gözümüzü açmak, kaç defa açacağız o da kayıtlı Kur'an-ı Kerim'de. Efendim biz görmedik, senin görmenden bir şeyin olması lazım gelmez. Kur'an bu. Aynı zamanda fiha geceye verirsek eğer, mübarek geceye yani berat gecesine fiha yufraku külle emrin hakim. Her mühim iş o akşam yerine tevdi olur. Emr olur Allah tarafında. Yani bir sene zarfında, her sene berat kandilinde, berat gecesinde kandil meselesi bizim Türkçe'mizde mübarek geceye isnaden verilen isimdir. Sonra da minarelerde bu kandilleri yakmışlar. Koca Mustafa Paşa Şeyhi bunu icat etmiş. Mübarek gecede kandil yakmayı. Kandilden muradımız odur yani mübarek gece manasına söylüyoruz. Kandil kandilini yakmıştır yani nurunu. Fakat yine camilerimizi süslemek için böyle yapmışlar, gayet güzel bir iş yapmışlardır. O devirde de bazı beyinsizler vardır öyle. Nefsinin havaya gittiğini, ömrünün havaya geçini düşünmez de beş parayı arar. Araması güzel beş parayı. Ama parayla alamayacağın ömrünü havaya veriyorsun. Haberin yok, beş parayla alışıyorsun. Düşün bir defa Teşekkür et. Daha açık bir şey söyleyeyim mi sana? Bir adam elli yaşına kadar sıhhatını vererek topladığı parayı elli yaşından sonra sıhhatını kazanmak için doktora verir birader bir hakiki Allah'tır. Mahbubu hakiki de Allah'tır Celle Celaluhu. Gönlün Allah'ı olsun. Hiçbir zaman Allah'ı unutma. Bir sene zarfında olacak vukaat her melaikeyi, mükir olan melaikeyi bildirilir. Şimdi o akşam yani bizim de, bir senelik defterlerimiz, geçen kandilden, yani geçen berat kandilden, bu berat kandiline kadar defterlerimiz yerine tevdi olunur. Hayırdan ve şerden ne yaptıysak hep teşhid olunmuş, yerine tevdiye olunur. Yeniden defterler verilir. insanlara üç. Sen de bir defa. Allah maliyesi bu şimdi. Anlattığın iş. Onun için çok mühim sallallahu aleyhi ve sellem akşam çok dua ediniz. Allah Arapça da bilir. İngilizce anlar. Fransızca da anlar. Her bir sana Allah bilicidir. Hiç sana söylemesen kalbinden gelse innehu alimun mizatis sudur kalpten geçimlerini de Allah bilir Celle Celaluhu Hazretleri. Ama peygamberimizin peygamberimiz Arabi olmak minasibetiyle Resulullah'ın lisanıyla söylersin Allah'ın sevdiğin lisanıyla daha çok rahmet geldi çocuğuş. Şimdi ben söyleyeceğim duayıysa burada mesela, Arapçası, hem ezberlemesi Arapçası ne düşünsün söyleyeceğim. Kafanda kalacakdır inşallah. Allah kafana bırakacak. Senin kafanda benim kafamda kalacak yani unutmayacağız. Allahümme ey benim Allah'ım, ey beni yoktan var eden. Bu akşam yalvaracağız. Ağlayarak yalvaracağız. Göz yaşıyla geleyeceğiz. Allah için ağlamayan göz kal olsun. Allah. Allah ve Resulünü sevmeyen kalp Hayvanın yüreğinden başka nedir acaba? Hayvan yüreğinden başka. Ya Rabbi, ey benim Allah'ım, ey beni yoktan var eden. Düşün, neden halkolundun? Yoktan. Sonra meniden halkolundun. Bir katıla suda. İnkar edemiyorsun değil mi? İnkar edemiyoruz. Görüyoruz, biliyoruz şimdi. Sonra, bir, ey beni yoktan var eden, beni besleyen, süreyen, şekli insana koyan. Hayvanları da Allah, hayvan da, da Allah etti yani. Dedeseydi, biz seni ve beni hayvan yapabiliriz cenab bak Hak. buna. Sen kendin insan olmadın, ben de kendim insan olmadım. İstila da vermedik. Bu bir ihsan-ı ilahi oldu. Bize insan, insan elbisi giydirdiler, köpeğe köpe elbisi giydirdiler, fareye fare elbisi giydirdiler. Sen insan oldun. Nerede insanlığın senin? Allah'a ile bunu ispat edebilirsin. Rabbin aleminle. Teşekkür lazım. Şükür lazım, teşekkür lazım Allah'a. Değil mi? Hani ben daima size söylerim. Takkeyi verene teşekkür ederiz de. Takkeyi giymek için başarılı Allah'a secde etmeyiz biz. O kadarından görürüz. Kıçımıza pantolon verene teşekkür ve rükû vardır. Fakat pantolonu giymek için kıçı Allah'a secde yoktur bizde. Acayip çok. Halbuki insanlık bunu iktidar ederiz. Hakkındır teşekkür etmen. İnsanlığın numunesidir o. İnsanlığın sermayesidir. İnsanlığının bir şerefidir. Teşekkür etmen. Doğru. Soruyorum sana. Bırak cennet cehennemi. Bundan sonra olacak olmayacak. Olacak muhakkak. Ama dünyada insanlar 50 sene yaşasaydı, 40 sene, 10 sene yaşasaydı insanlığın için, bizi Allah'a insan ettiği için Allah'a secde etmemiz lazım gelirdi. Ey benim Allahım, beni bir kademeden ettin. sonra yetiştirdin, büyüttün, aklım yerinde, gözüm göz verdin, gösterdin, kafa verdin, düşündürdün. Elhamdülillah, kulak verdin, işittirdin, ayak verdin, yürüttün. Diğer şeyleri saymayalım, ben uzatmayalım. Görüyorsun, malik olduğumuz nimetleri mülkü görüyoruz. Heh. Eğer benim ismi ya Rabbi, çünkü Allah her şeye kadirdir. Senin saygı etinden değil.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 Görüyorsun semayığı aldı. Bunu hakkını ödemir. Bir kere, bir kere bakmanın hakkını Allah'a ödemiş olmaz. Onun cennetu aleyat Allah'ın fazla kederiyledir. Kul kul bilir. Allah'a yalvarırsa Allah kapısına yerine, Allah diye boş çevirmez, mahrum etmez. Ya Rabbi eğer bizi şakı yarattınsa benim ismimi şakıilerden olup şakıiler defterinden, kötüler defterinden şakı eşkıya demek yani cennet yiyeceğim. Şakıiler defterinden ismi kaydettinse ya Rabbi ya o akşam mühim mesele. Defterler kalkıyor çünkü. İsmi şakiler defterinden sil. Saidler, iyiler defterine beğendin. Kullar defterinde ismim kayıtlıysa orada Ya Rabbi ismi silme. Orada ipka et. Orada kalsın Ya Rabbi. İsmi defteri imandan ismi silme Ya Rabbi. Camiye sen kendin mi geldin sana diyorsun? Evet, ben. hayır sen gelmedin. Allah seni getirdi buraya. Allah. Seviyor seni, getirdi. Kelamını dinletiyor sana. Evinden sana ziyafet veriyor Allah. Yakında kıyamet gün de böyle olacak. Çok var, camiye giremiyor, ibadet edemiyor. Allah'ı seviyorum diyor. İbadet etmek istiyorum diyor. İşte maniler çıkıyor. İnşallah tekavud olayım, şöyle olayım, böyle. Giremez bir türlü. Bildiğin gibi değil hadi hatta. Allah seni seviyor mu, sevmiyor mu? kendini anlayabilirsin bunu. Seni Allah hayırlı işlerde kullanıyor mu? Beş vakit demaz kılıyor musun? Yani günde beş defa huzuru ilahiye kabul ediyor musun? Ediliyor musun? Haram yemiyor musun? Yedirmiyorlar mı? Ha, bil ki seviliyorsun.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 Ya Rabbi şakirler defterine kaydedilirse oradan sil. Saidler defterine, iyiler defterine, sevdiğin kullar zümre severi dahil et. Yağla, ya yalvar. Ağlayamazsan niye ağlayamıyorum diye ağla. Demek ki kalbi katı olanlar ağlayamazlar. Kalbi katı olanın gözünden yaş gelmez. Özünden gelmeyince gözünden gelmez yaş. Allah kelamını işitip, Allah ismini işitip titremeyen desin hastadır kendisi. Her kula göster değil semavatın ve ardın Rabbi olan Allah-u ve Teala Hazretleri'ni zikretmek her kulun işidir. Zikrese dahi zevk almaz bazısı. O da rahatsızından dolayıdır. Kalbin tasfiye etsin, tedavisi Kalp doktorundan bahsetmiyorum. Zahir doktor da. Manevi kalp hastalığından bahsediyorum. Evet. Zira o akşam bütün melaikeye medetlerler verilir. Şimdi ilinle, yağmurlar, harfler, daplar fırtınalar, zelzeleler, ölümle, bu seneden bir daha senin yani kim ölecekse, ne gün ölecekse, Melekül Meft'e ismi verilir sen de senin. O öyle bir şey ki senin aklını ölçemezsin. Nasıl olur? Unutmaz mı bu kadar adamın ismi? Bunları düşünme hiç. Senin bildiğin gibi değil. Hak kudretini senin kafanın terazi çekemez. Kantarı kırılır olur de senin. Teslim olacaksın. İspatı mümkündür. Ama böyle söyleyeyim ki senin O günden sonra Me Melekül Meft günde üç defa gelir ziyaret eder. Nereye kaçacaksın? Ölümden nereye kaçacaksın? Allah'tan nereye kaçacaksın? Helal bakar. Üç defa günde. Üç defa nazar eder. Vakti merhulu geldi mi ruhunu kabzeder. Bak geçen sene Havzal Efendi gelip burada ezan okuyordu bize geliyordu falan. İşte bundan yani bir ay evvel kadar yahut kırk gün evvel kırk gün evvel vefat etti. Ondan başka bir arkadaşım daha vardı burada benim kutbelerimi alıyordu. O da öyle hiçbir şey yokken 53 yaşında yürüdü ahirede. Hepimizin vakti saatini bilmiyoruz değil mi? Geçen sene onların emirleri verildi melekül möbde. Her gün sabah din kalk, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah bunu duyarak oku. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah bunu duyarak oku. Yatarken La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah oku ve uhlasını okuyarak uyu. Camiye geldin, iyi dinle bak, söylüyorum. Sana şaka gelmesin. Camiye geldin, namazı kıldın mı, ömrümün son namazını kıldım dedik burada. Ne olacağımız bir ikindiye kadar. Akşam yeterken de sabahın kalkacağımız malum değil. Daima hazırlıklı ol. İstiğfar, günahtan kaçın. Zerre kadar günah olsa o günahtan kaçın. Zerre kadar günahtan. İstizadan, alaydan, adam gıybet etmekten, kötü söylemekten, insan kalbi kırmaktan, gönül yıkmaktan kaçın. Gönül yıkanları Allah, Allah onların gönülü yıkar. İnsanları incinleri Allah Hazreti Allah incidir. Ve her gün hazırlıklı ol. Gencim daha, kuvvetliyim deme. Bir anda her şey mahvolabilir. Akşamdan zengin sabah fakir olur. Akşam sıhhatlı sabahın hasta olur. Sabah hasta akşam sıhhatlı olur. Daima tedavül eder günler, saatler, vakitler. Hiçbir vaktini akil isen eğer Allahsız geçirme. Her işte meşru işinde, her meşru işinde Allah'ın razı olduğu işte yani besmele çek. Otururken kalkarsan su içerken yatak, hatta konuşurken. Hadi söylemedim geçemeyeceğim. Belki şey, uyulayacağım ama söyleyeceğim. Amerika'da bulunuyorum. Birçok kimseler İslamla ile oldular bu seferde gittiğim vakitte. Yirmi kişiyi Müslüman etti Yani bedava gitmedim oraya. Yirmi kişi de Müslüman ettim elhamdülillah. Ve çok enteresan bir şey anlatacağım size. Şu mühim. Mesela ben bir hocayım. Adam kıtlığında, sarıklıyım yani alim değilim. İlahi bir adam. Adam kıtlığında yemek yerken besmele çekerim. Su içerken besmele çekerim. 100 numarayı geleceğim, besmele çekerim. Allah unuturmasa. Sonra otururken besmenek çekeriz, kalkarken besmele Yazarken besmele çekebiliriz. Değil mi? Orada Müslümanlar'da bir şey gördüm, bir hal gördüm. Onlar söze başlarken de besmeğelen başlıyor. Ben hocayım, Şinyen'de besmeğelen söze başlamadım. Hutbeden başka, vağazdan başka. Öyle bir soruldu Allah'a elhamdülillah. Şu mesele nasıl oldu diye soruyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyor bana. Besmele çekiyor. Onun için konuşurken de besmele çektim. Allah'ı unutma yani. Çok hoşuma gittiği için söyledim size bunu. Bak ben hocayım. Dedim, evvela kendime ortaya koydum. Seni koymadım ortaya. Su içerken besmele çektim. Yeme erken besmele çektim. Otururken besmele. Kalkarken besmele çektim. Vaaza başladım. Besmele çektim ama konuşurken besmele çekmemiştim. Beni irşat ettiler. Yani benim Müslüman etibalamda. O gece Merak gecesi çok ağlamak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Hazreti Ali ve veše cemetül bakîn ağ ondaki kabristanda bulduk o gece ağlıyordu. Berat gecesi yani kim rahmet alemin Muhammed Mustafa Allah'ın mahvüle ağlıyordu o gece ümmetin işiyordu Allahü Teala Hazretlerinde. Ya Rabbi azap edersen kullarındır, affedersen erhamer rahimiz diye yalvarıyordu Peygamberimiz. Resulullah ağlarsa sana sana ağlamak değil, kendini parçalamak düşer. Ve bu akşam yine isimleri, defteri, saide-i izahlananlardan üçte ikisinin Habibi ve Efendimiz'e bağışlandığını, taraf-ı ilahiyeden müjdelmiştir. Ümmetinin üçte ikisini sana bağışladı. Hiç cehenneme girmeden cennete girecekler. Onlardan olan Müslümanlar. Bak görüyorsunuz ki bak kardeşlerim, insan bir an ateşe tahammül edemez. Onun için ölçü vermişler Evliya Allah. Demişler ki, ateşe tahammül edeceğin kadar günah demişler. Ne kadar dayanırsın ateşe soruyorum sana. Allah'a mütehac olduğun kadar Cenab-ı Hakk'a ibadet demişler. Dünyada kalacağın kadar dünyaya çalış demişler. Ahirette kalacağın kadar ahiret için çalış demişler. Bak söylüyorum size. Yarın gömü kıyamette Allah seni de beni huzuruna çıkaracak, sana soracak, bu sana tebliğ mi bu kulum diyecek. İnkaran şey yok, söyledik. İbadetlerinizi yapınız. İnsanlara iyilik ediniz. Merhametli şefkatli olunuz. Alının terenizle helal yiyiniz. Helal kazanınız, helal yiyiniz. Haramdan beslenen vücutta yapılan ibadetin zevki olmaz. O akşamın feyzinden feyziyâ bulun. Kur'an-ı Kerim okuyun. Mevdu-şerif okuyun. camilere gidiniz. Ölmüşlerinizi anınız. Yakın bir zamanda size hale geleceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Men la yerham la yurham. Merhamet niye merhamet olunmaz. Öllerini anmayanların çocukları seni de anmayacaklardı. Eğer abaycı edanını anmıyorsan çocuklar da seni anmayacaklardır. O akşam ruhlar gönderilir. Evlerine gelirler ruhlar. Bakarlar, kandilmiş, bayrammış haberi yok. Yetiştirmemiş ki evladını Muhammed yolunda sallallahu aleyhi ve sellem, gafet içerisinde. Ve derler ki, bıraktığımız mülk haram olsun. Siz şimdi dünyada refah görüyorsunuz, biz azabını çekiyoruz. Bizi rahmetle yad etmiyorsunuz. Evlatları da sizi rahmetten yad derler. Beddua eder, ürünlerimiz döner gerisi yeri şimdi o akşam su hayratı yapın. Eskiden bunlar hep bizim Müslümanların yaptığı şeyler idi. İyi su getirirler, ibadullah su dağıtırlardı. Şimdi kiracı çıkarsın diye Hacı suyu kesiyor. Acayip olmuş iş. Kirayı vermiyor diyor. Suyu keseyim diyor. Kalsın da diyor. Suyu kesenden, suyu meneden daha zalim kimse olmaz kainatta. Bir mescidi kesen, zikrullahı eden kişiyle suyu kesen, suyu vermeyenden daha zalim yoktur. Onun için akşam su dağıtın. Su dağıttırın. Kur'an-ı Kerim okuyun. Efendim Kur'an okusun bilmiyorum. Alısın tesbih edilen peygambere selavat olsun. Allahümme sallâle Muhammedin vâle âli Muhammed. Allahümme sallâle Muhammedin vâle. Yüz defa Bismillahirrahmanirrahim dersin. Bu da büyük bir ecr'dir. Çünkü Besmele dört kitaba hanildir. Dört kitaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tevrat, İncil, Cebul, Kur'an'a. Manası Besmele'nin içindir. Allah'ın Rahman ve Rahimler için, ismi içinde, içindir. Tövbe istiğfar edin ve Ramazan'a hazırlanınız. Ramazan'ın müjdecileri geliyor. Recep şehrullah'dır, Allah'ın ayıydı. Şaban şehri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin ayı. Ramazanda bizim ayımızdır, ümmeti Muhammed'in ayıdır. Şehrullah da yani Recep'te ibadet tohumun ekenler, Şaban'da göz yaşıyla sulayanlar Ramazanda bu mahsulün semeresini, meyvasını alacaklardır. Vallahi yedü ila dairselam. ve ehlinein şükürler salat